verdiğimiz davalar da oldu. 21 konferans, her büsü bir insan, Türkiye şaputunu aleyhime safi edvain, güven <Gülüyor> tebiri yani olan bir insanla imtihn. Em ağaç. Herkese mütevaz kardeşlerim, biz bu çeşit toplantıları tatil toplantılarını üç amaçla yapıyoruz. Bir dostluklarımızın hak üyesi için yapıyorum. Sevgilerimizin, dostluklarımızın, arkadaşlıklarımızın kuvvetlenmesi için, tanışmamızın derinleşmesi için, ailece birbirlerimizle tanışmak, tanışmak için uzun zaman birbirlerimizden ayrı kaldığımızda böyle bir araya gelip sevdiğimiz kardeşlerle görüşmeyi sağlamak. Yani amacın bir tanesi sevgi, dostluk, muhabbet, kardeşlik, hasretliği gidermek gibi e, muhabbetle ilgili tarafı işit. İkinci amacımız bu çeşit toplantılardan eğitim de amaçlıyoruz. Yani kendimizi eğitmeyi, dini bakımdan bilgilendirmeyi, ailelerimizi, eşlerimizi, bilgilendirmeyi, çocuklarımızı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Onun için bu çeşit programlara efendim, eğitimle ilgili konuşmacılar çağırıyoruz. Mühim meseleleri konuşuyoruz, tartışıyoruz ve çok mühim kararlar alabiliyoruz. Bu da eğitimle ilgili çalışmalar oluyor. Bazen bu toplantılarımızın rakamları Türkiye'de Bin'e yaklaşıyor. Yani bir otelde bazen bin kişinin toplandığı, bazen bin kişilik bir otelin yetmediği, yandaki otellere taşkınız oluyor. Ve bu eğitimleri bazen çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Mesela bir haftada 21 tane konferansı toplanmış olan kardeşlerimize verdiğimiz zamanlar oldu. 21 konferans, her birisi bilimsel, <gülüyor> Türkiye çapında alınmış alim insanlar tarafından verilmiş. Gerçekten konularında efendim derin insanların uzmanca söyledikleri sözler. Onlardan çok fayda sağladık. Ve çalışmalarımızı böyle eğitim toplantılarının sonunda amaçlarımızı ayarlayarak çalışmalarımızı yönlendirerek düzenledik, geliştirdik ve büyük güzel sonuçlar aldık. Bu çeşit toplantıları bize çok büyük faydalar oluyor. Sizin de bilgisayarınız faydalarından bir tanesi, Akbük, Söker'in Akbük ilçesinde bin kişiden fazla bir kalabalıkla yaptığımız böyle bir aile eğitim toplantısının sonunda dedik ki, bu çalışmaların çok güzel olduğunu gördük. Bunların daha yaygın olması için ülke çapında, bu güzel çalışmaların yapılması için yayın faaliyetlerini genişletelim, etkin ve çağdaş yayın araçları tesis edelim dedik ve radyo ve televizyon şirketimize organ. Herkes efendim, gözyaşları içinde, atışlar içinde, doğalar içinde, fatihalarla çok heyecanlı, Dakikalar yaşadılar, sonra bizim bu Akra şirketimiz, radyo şirketimiz kuruldu, televizyonlarımız alındı o faaliyetin sonunda. Şimdi televizyonlarımızın, Allah'ın izniyle, Marmara bölgesinde yayın yapan televizyonlarımızın ulusal olma çalışması için de arkadaşlarımız. Yani ulusal demek, bütün Türkiye'ye yayın yapan demek. Tüm Türkiye'ye yayın yapabilmesi için de uydudan yayın, yayın yapması demek. Uydudan yayın yapması demek de Almanya'dan, Avrupa'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan dinlenebilmesi demek. Bu çalışma içinde Efendim, benden bilgi sordular. Ne yapalım? Önce kuvvetlenelim. Ondan ilac mı atılım yapalım? Yoksa bu atılımı yapalım? İlan mı diye sordular. Ben dedim ki, atılımı yapın. Bu iş başlasın. Efendim, e, borçlara harçları varmış, borç yiğitin kamçısıdır, onları ödersen Allah'ın yardımıyla dedik. Ulusal televizyon için atılma geçtiler. Şimdi, bizim şu toplantılarımız Almanya için önemli toplantılardır. Aşağı yukarı 30-35 erkek saydım ben namaz kıldığı zaman, o kadar da hanımları, eşleri, çocukları vardır. Efendim, fakat maalesef kısa, 2-3 gün. Keşke bir tatil ile rastlasaydı da, hani okulların da tatil olduğu bir zamana rastlasaydı da, efendim mesela 6-7 gün sürseydi buradaki bir adam, arada buluşumuz ve bir bilimsel karansal vermek için de çağırsaydık diye düşünüyorum. Şimdi tabii, Dün birinci günüydü, bitti, bugün ikinci günüydü de bitiyor. Yunus Emre'nin sevimli bir sözü var, bir şiirinin bir mısrağında diyor ki tez geçen sağışlı gün, sayılı gün çabuk geçer demek. Sayılı günün çabuk geçtiği gibi sayılı saatlerde çok çabuk geçiyor ve insan nefes alıp verirken bile bakıyor ki tatlı saatlerin sonuna gelmişiz. E yarın da öğleyin, bile burayı bırakıp gideceğiz. Geldiğimizi anlamadan gitmeyi düşünmeye başlamış oluyoruz. Halbuki iki Müslümanın bir araya gelmesinde manevi bir takım şeyler olur. Büyük bereketler meydana gelir. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz bunu hadisi şeriflerde bildiriyor. İki Müslüman birbiriyle ziyaretleştiği zaman Allah'ın sevgisi onlara vacip olur diyor. Selam. yani siz beni görmeye geldiniz planca arkadaşınızı görmeye geldiniz birbirinizi göre diye geldiniz Allah için ziyarette Allah'ın sevgisi vacip oluyor muhakkak oluyor kesin oluyor Allah'ın sevgisi kazanmak için çalışıyoruz yani hayatımızda zaten aradığımız o onu veriyor neden oluyor veriyor birbirimizi sevdiğimiz ve ziyaret ettiğimiz zaman oluyor hatta ben Mesela sabah namazından sonra işrak vakti ne kadar bekleyip de insan iki 2 rekat abdest alıp okursan bir hac ve ömre sevabı kazanıyor. Ben böyle toplantılarda arkadaşları tetik ediyorum. Şimdi bu sabah sabah namazından sonra işrak namazına kadar oturdular. işrak namazını kılıp ayrıldılar. Sabah bir hac ve sevabı, bir hac ve ömre sevabı kazandılar. Diyorum ki "Sizin buraya gelip bedavaya geldim." hatta bedavadan da ucuza geldi. Çünkü bir haç ve ömre seyahati kazanmak için çok masraflar yapılıyordu. Efendim 4.000 mark, 2.800 mark, 3.200 mark neyse bir paralar harcanıyordu. Zamanlar harcanıyordu. Yani çok büyük sevaplar kazanılmış oluyor. Efendim. Şimdi e, bu toplantımızı da anlamlı bir toplantı olarak görüyorum kendi kendime bu toplantıdaki değerlendirmem benim ve niyetim. Şimdi biz 2000 yılına gidiyoruz. 21. yüzyıla gidiyoruz. Az bir zaman kaldı. Bu sene bitiyor. 98-99 var. 99'un son günü bittiği zaman 21. yüzyıla gireceğiz. Ben bu toplantıyı Avrupa'daki kardeşlerimizin 21. yüzyıla hazırlanması için Uyarılması toplantısı olarak görüyorum. Dikkat, dikkat, 21. yüzyıla giriyoruz. Manasına geliyor bu toplantı diyorum. Şimdi 21. yüzyıla girmek için hazırlık yapması lazım, bütün toplulukları. Çağımız çok büyük gelişmelerin olduğu bir çağ ve biz bu çağın içinde yaşıyoruz. Ama çok gelişmiş bir ülkede yaşamıyoruz. Almanya kadar bile gelişmiş olmaya bir ülkede yaşıyoruz. Almanya bile kendisine göre sıkıntıları var. Çağı yakalamak, çağda geride kalmamak için rakiplerinden ileri için var gücüyle çalışmak zorunda ise biz de ondan daha çok daha geride tabii bize çok daha büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. O bakımdan hem Türkiye'de hem burada dikkat dikkat 21. yüzyıla giriyoruz. Bana göre hazırlanalım toplantıları yapmak niyetindeyim. İnşallah buradan Amerika'ya geçeceğim. Amerika'da da aynı şeyleri konuşacağımızı takip ediyorum. Şimdi sizin döneminiz üzerinde durmak istiyorum. Sizin Almanya'da yaşamanız önemli bir olay. Çünkü Almanya Türkiye'den daha gelişmiş bir ülke. Altyapısını geliştirmiş bir ülke. E, hukuki düzeni Türkiye'den daha sağlıklı çalışıyor. Yani insan haksızlığa uğradığı zaman hakemeye müracaat edebilir, hakkını alabilir. Haksızlığa uğrama durumu da azdır. Türkiye'ler e, oturmuştur efendim, Kanunlar, düzenler oturmuştur. Ayrıca burada alet edema. var. Cihaz zenginliği vardır, imkanları vardır, ulaşım ve iletişim imkanları vardır, yaşam kolaylığı ve yaşam rahatlığı vardır. Biz 21. yüzyıla girerken böyle hazır bir toplumda daha iyi hazırlanarak giriyoruz. Ama hazırlanmamış olan bir toplumda geri kalmış olan toplumun sıkıntıları dolayısıyla intibatı ödüyor. Yani toplumu alıp kendi yani çekemiyorsanız, siz toplumdan daha ileriyseniz elhamdülillah bizi, bizi tanıyanlar söylüyorlar yani biz toplumumuzdan 10 yıl kadar daha ilerideymişiz Camiye olarak bizim camiamız öbür toplumdan yani yaşadığımız öbür yani, Türkiye'nin kardeşlerimizden 10 yıl daha önde gidiyor onlara göre iyi durumdayız elhamdülillah Övünmek için söylemiyorum. Nimet olduğundan şükür olsun gibi söylüyorum. Bizim camiamız Türkiye'de milyonları buluyor. Burada da on binleri, yüz binleri buluyor. Yani e, buradaki kardeşlerimizin sayısı da bir hayli fazla. Önemli bir topluluğu Yaptığımız çalışmalar dolayısıyla güldürebilen bir topluluğu Fikirleri araştırılan, sorulan bir toplumdur. Yani acaba bu İskender Paşa bu konuda nasıl bir tavır takınır? Efendim, Onlar ne düşünüyorlar diye bize sormak zorunda kaldırır, bahsede. Yani zaman zaman milletvekili parti başkanlarından, önemli kişilerden böyle şey oluyor. Bizim elhamdülillah Allah'ın bir lütfudur. çok şükür olsun gele hareketlerimizde makul düşünmemizde ölçülü olmamızda bilgili olmamızda kardeşlerimizin münevver aydın olmasında yüksek tahsilli doktor yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş kimselerden oluşmasında mühim meclislerde bulunmasından efendim etkili görevler yapmış olmasından ve camiamızı müesseselerinin kitaplarının, dergilerinin, yayınlarının gittiği ve beğenilir olmasından, radyo yayınlarımızın milyonlarca insan tarafından dinlenmesinden, politikada etkili olmamızdan, seçimlere tesir edebilmemizden kaynaklanıyor. Yani bizi nazar dikkate almazlarsa, zarar göreceklerini bildikleri için bizi hesaplarına katmak zorunda kalıyorlar. Bunu bir öbürlenme varsası olarak görüyorum. Biz de bu şeyimizi, ağırlığımızı hayır tarafından çalışıyoruz şerri şerri azaltma hayır ve hizmeti çoğaltma çalışıyoruz. Türkiye'de de öyle. Türkiye'deki kardeşlerimizle böyle çalışırlar. Buradakiler de böyle çalışacağını, böyle çalışmakta olduğunu tahmin ediyorum. Bizi dut ağacına benzetiyorlar. Yani bizim camiamızı dut ağacına benzetiyorlar. Köşme başına dikilmiş bir dut ağacı efendim yani kişiye ait olmayan bir arazide dikilmiş bir dut ağacı. Efendim bol bol meyve veriyor. Neyarasından kuşlar, çeşmeye gelen sonra çocuk isteyen geliyor, istifade ediyor. Herkese faydalı. Yani dut ağacı gibi hayır ve hasenat olan bir şey. Şimdi demin arkadaşlarımızla sohbet ederken bir şeyi ortaya atmıştım ben. Arkadaşlarım da benim bilmediğim bir husuzu bana söylediler. Efendim e, ben şimdiki Almanya Başbakanı Helmut Kovlu e, papaz olduğunu duymuştum. arkadaşlar bana söylemişler ki bir köyde demişlerdi. E, papaz tahsili yaptı demişler. Başını sallıyor arkadaşlarımız. Ben görüyorum bir şey burada. Evet öyle diyorlar. Arkadaşlarımla konuşurken öğrendim ki Ayy. Konrad Adelaward'da baya papazmış. Yani papaz Mektebi'nden mezun bir kimseymiş. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Hristiyan Demokrat Partisi'nin kurucuları ve Almanya'nın çalışmalarında siyasetinde etkili kimseler. Nasıl etkili oluyorlar? Papazlıklarıyla Hristiyanlığa faydalı olalım diye düşünerek siyasete girmişler. Siyasette de Almanya'yı bu amaçlara uygun doğrultuda da büyük ülkelere doğrudur, yönetmişler. Yani katolikler arasında bir birlik kuralım. Avrupa'da bütün katolikleri birleştirelim diye bir çalışmaya girmişler. Sonunda Avrupa Birliği dediğimiz 16 veya 15 ülke müteşekkil bir e, birlik haline geldiler şu sırada. Bazıları da kapıda bekliyorlar. Bizi de alın, bizi de alın içeriye diye dışarıdan bağırışıyorlar. Büyük bir başarı. Bu büyük başarının, mimarının bir papaz olması önemli. Ve e, Hristiyanlık idealleriyle, Hristiyanları, Katolikleri birleştirmek ülküsüyle hareket etmeleri önemli. Buradan şunu çıkartıyoruz. Yani herkes inancı doğrultusunda bir çalışma yapıyor. Mesela Yahudiler de kendi inançlar doğrultusunda bir çalışma yapıyor. Krişistiyanlar da yapıyor. Peki, yani biz Allah'ın sevgi kulları, mübarek kulları, cennetlik kulları, biz niye bir İslam için çalışma yapmıyoruz? Bizim de yapmamız lazım. Hatta yapıyoruz da, yaptık da. Şimdiye kadarki çalışmalarımız da doğrusu, e, Siyaset sahasında çok hizmetler verdik. E, Teknemi çok insanlar çıkarttı ve bunların bir kısmı reisi cumhur oldu. Bir, bir kısmı başbakanlığa kadar yükseldi. Bir kısmı pek çoğu milletvekili oldular. Bir kısmı da bakan oldular. Benim talebelerimden çok bakanlar var. Şu benim ayrıcıklar üzerimi öpmüş çok bakan var. Yani öyle. <gülüyor> Severek, yani ben onu seviyorum, o beni seviyor. O kardeş olarak, ahmet kardeşi olarak, efendim yani böyle kimseler çok. Yani biz de Türkiye'nin siyasetine uyum vermek istemişiz, hayırlı olmak istemişiz. Ama tabii nerede Almanya'nın, Avrupa'yı birleştirmesi, nerede bizim çalışmalarımız? Bizden Suriye'yi bile, Irak'ı bile, Arkadaşlar ne bileyim eski eyaletlerimizi, vilayetlerimizi bile ikna edip de gelin bir bölgesel işbirliği yapalım, ekonomik işbirliği yapalım. Şu hudutlardaki formateleri kaldıralım da isteyen rahat geçsin. Bak pazar günü ben, efendim arkadaşlarım seni gezdirelim hocam dediler. Mürit'ten yola çıktık. İsviçre hududundan geçtik. İsviçre hududunda kırk safhası yaptık. Avusturya'ya geçtik, Avusturya'dan Almanya'ya döndük. Bir gün içinde ne pasaport ne vize soruldu bize. Bunlar kendi aralarında bu işi sağlamışlar. Şimdi Mervaka'da, İspanya'ya kadar, İtalya'ya, Sicilya'ya kadar efendim, her tarafa rahat gidip gelebiliyorlar, Pasaport pasaportla en sorulmadan. E niye ben eski eyaletlerim olan Suriye'ye, Irak'a, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Kuvayte, Mısır'a, bize ne Niye arabama atladığınız zaman Kahire'ye gidemiyim? Kışın soğuklar fazla oldu, damdan buzlar akıyor. Efendim, parmak gibi efendim buz kaplamış camı, damlardan bacak gibi buzlar sarkıyor. Ben sıcak seviyorum. Kahire'de geçireceğim zamanı. Zaman. Mekke'ye gideceğim, bir ömre çıkartacağım. Efendim, Kabe'ye gideceğim, bir e, efendim, ömre yapacağım. Niye diyemiyor? Niye zorluklar oluyor? Yakın halbuki. Yani Halep elimizi uzatsak dokunacağımız kadar yakın bir yer. Şam, dünyanın en güzel yeri. Yani biz bu çalışmaları henüz geliştirememişiz. Ne gümrük birliği, ne ticari birlik, ne seyahat kolaylığı, ne ticaret kolaylığı. Demek ki biz henüz çok daha keredeyiz. Mesela <gülüyor> İran'ın yüzde 45'i Türkçe konuşuyor. Biz Tahran'a gittiğimiz zaman sıkıntı çekmeden, Farsça konuşmaya rüzgul kalmadan orada her işi bize hallettik. Ama İran'da çok zor hududlar var aramızda Kaptasya'ya öyle, Bulgaristan, Batı Trakya öyle, Yugoslavya öyle. Yani çok çalışmamız lazım. Bu kesin ve biz de etkin çalışmayı bir yapabilmiş durumda değiliz. Ama yapabilecek insanlar, Yüksek kraftayız ve tahsillerimiz dolayısıyla arkadaşlarımız var. Birkaç tane üniversite kurabiliriz. Üniversite kurabilecek ilmi seviyedeyiz. Güzel ve fakülte kurabilecek durumdayız. Herhalde şimdi aramızda değiller. Birkaç arkadaşımız var. Bazı yerlere fabrikalar kuruyorlar şimdi. Nazici kardeşlerimiz, yani bir ülkeye yöneldik mi bize yardımcı olursa o ülkenin idaresi durabilir orayı. Bazı istediğimiz ülkeler var. Oraları sanayileştirebiliriz. O ülkelere sahibiz. Şimdi, bizim de Allah rızası için çalışmamız lazım. Konrad Adana var. Almanya için çalışmış. Helikol, Almanya için çalışmış. Eğer bizim de kendi ülkemiz, kendi ülkümüz, kendi istikbalimiz, kendi çocuklarımız için çalışmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. münafiren vellezine cahidu fina leletiyena hum şubilena benim Allah'a temali vellezine bizim uğrumuzda mücadele edenleri leletiyena <gülüyor> muhakkak ve muhakkak sevk ederiz yöneltiriz şubil <gülüyor> ederiz rızamızın yoluna Sevdiğimiz, razı olduğumuz yollara onları gösteririz, o yollara götürürüz onlara. O yollara devam ederiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyilik yapan kullarla, Muhsin kullarla beraberdir. Şimdi, biliyorsunuz çocukluğunuzdan beri namaz kılıyorsunuz, Fatiha'yı ezbere biliyorsunuz, ne diyoruz? İhtilas sıradan müstakim diyoruz. Gündeki 40 defa Allah'tan Fatiha sonrası okuyarak, Yarabbi bizi sevdiğin, razı olduğun kullarının yoluna sok. Ellerinde ikramda bulunduğun, inanda bulunduğun kullarının yoluna sok. Kendilerine azap ettiğin veya yolunu sapıtmış, şaşırmış, sapık yollara sapmış kimselerin yollarına bizi kaydırma, bizi razı olduğun yolda yürüt diye dua ediyoruz. Bu duayı bize Allah öğretiyor. Böyle dua edin diye Fatiha'da. Bize böyle dua ediyoruz. Demek ki... Allah'ın rızası kazanacak yollara girmemiz lazım. Allah'ın rahmetine eğileceğim yolları arayıp oraya girmemiz lazım. Yarabizem bizi servet yapıyoruz. Oradan da anlaşılıyor ki idalet Allah'ta. Zaten başka ayetleri veden de biliyoruz. Neyse aleykehum ve lakimallah yetti ve yaşar. Eğitiyoruz sen istediğini idaletes et. doğru yola alamazsın Allah istediğini doğru yola sok. Bu ayet kimin için girmiştik? Ebu Talib için ilmiştir. Ebu Talib'in Müslüman olmasını istedi Peygamber Efendimiz. Bana gençliğimde yardım etti. Peygamberliğim bana geldiği zaman, Kureyşliler bana zulm yapmak istediği zaman, o bana çok yardım etti diye, e, onun İslam olması istedi. Dedi ki, İslam'a girmesini istedi. Elime-i şahadet dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en de Muhammeden abduhu ve retübuyde. Amca diyeyim. ben de sana şefaat edeyim. Rabb'imin huzurunda. Müslümandır bu hüdiyim diye yalvardı. O da demedi. Ölümden korktu derler. Dedi, demedi. Bunun üzerine bu ayet indi. Yani sen istediğin doğru yola sokamazsın, Allah istediğin doğru yola sokar. Hidayet Allah'tan olduğunda Allah'tan hidayet istiyoruz. Demek ki biz doğru yola kendimiz giremiyoruz. Neden? Allah nasip etmediği için. Allah kimlere hidayeti nasip etmez? Üç cümleye hidayeti Allah vermez. Hidayet belge demez. Cennete giriş belgesi demek. Hidayet çok önemli bir şey. Hidayete yardım mı sen cennete girer. Üç kimseye hidayeti vermez. Wallahu la yehtirtaf ve zalimi. Allah zalimlere hidayet vermez. Zalim olmayacak insan. Başkasına zulmetmeyecek. Zalim sıfatını edinmeyecek. Zalimler cümlesinden olmayacak. Zalimlere hidayet etmez. Wallahu la yiğitim kavvel fâsıkıyız. Allah fasıklara da hidayet etmez. Fasık ne demek? Allah'ın emrini dinlemeyip raydan çıkan günah işe yer Ha Bir insan günah işlemeye başladı mı Allah'ın ipini salıveri. Nereye gideceksen git bakalım diye. Evet. Ona da hidayet etmez. Wallahu la yiğitim kavvel kâfiri. Kâfirlere de hidayet etmez. Çok iyi insanmış ve bilgiler Kafir. Kafir olunca hidayet etmez. Fasık olunca hidayet etmez. Zalim olunca hidayet etmez. Kafir değiliz. Eşvedü de en la ilahe illallah. Eşvedü en de enla, Muhammeden akıllı Kafir değiliz, müminiz. Ama fasıklıktan kurtulmak lazım. Fasık ne demek? Allah'ın emri yolunda çıkıp isyan eder. Münaflara bulaşan demek. Asık olduğun bir insan, o zaman Allah sevmediğinden sapıtsın yolu, hidayeti vermiyor, daha farklı yapsın diye, ona hidayet vermez. O fena. Çok fena. Kendinin yolunu bulamaz adam. Neden? Veya kadın. Neden? Asık da ondan. Allah evriyle dışarı çıktı. Allah evini tutmaya çalışacak. Namazı tutmaya çalışacak. bana soru soranlara her zaman söylüyorum. Bak, namaz kılmazsan ben sana bir şey yapamam, Allah'ın ibadetlerini yapmazsan ben sana bir şey yapamam. Gelmiş bana soruyor, ben diyor, Allah'a ulaşmak istiyorum, Allah'a tanımak istiyorum, Allah'a ermek istiyorum, öyle diyor bana. Soruyorum, bakıyorum halinde, anlıyorum, namaz kılar mısın? Şimdi namaz kılma. öyle bir alışkanlığımı yok, namaz kılmazsan Allah'a eremezsin. Neden? İsyanla Allah'a erişilmez. İtaatle, ibadetle Allah'a erişilir. İbadetlerin, itaatlerin hepsi Allah'a erişmek için birer vasıdadır, birer vesiledir. Fasık olmayacak. Fasık olunabiliyor. Yani insan mümin olduğu halde fasık olabiliyor. Bir aşırı mı fasık olur. Bir aşırı mı fasık olur. Arama bulaştı mı fasık olur. Arama baktı mı fasık olur. Haram yedi yediğinde pasif olur. Ha, o zaman Allah hidayet etmiyor. Çok fena. Ondan kaçınmamız lazım. Yani Allah'a itaatli kul olma veyvet etmeliyiz. Bu başımızda dolaşan bir tehlike. Etrafımızda dolaşan bir tehlike. Günaha bulatmamağa dikkat etmeliyiz. Wallahu la yetkil kavmet zalimiyiz. Zalim de olmama dikkat etmeliyiz. İnsan kime karşı zalim olabilir? Yanında çalıştırdığı insanlara zalim olabilir. Amir olduğu işçisine, memnunlar zalim olabilir. Yönetimi altında bundan tebaasından, hükümden zalim olabilir. Vali zalim olabilir, emniyet müdürü zalim olabilir. Efendim, okul müdürü talebesine zalim olabilir. Öğretmen öğrencisine, bak şu yere zalim. Yani selah, her selamiyet sahibi... Selamiyetini baskıda kullanırsa haksızlıkla kullanırsa zalim olur. O da olabilecek. O da bizim düşebileceğimiz bir kusur. Zalim olmamağına dikkat edelim. Kadın kocasına hizmet etmiyorsa zalimdir. Koca karısına hizmet etmiyorsa zalimdir. Evlat ana babasına hizmet etmiyorsa zalimdir. Ana baba evladına hizmet etmiyorsa zalimdir. Zalimlik durumuna düşmemeye de çok çalışmalıyız kolay. Kafir değiliz. Tamam. Fasık da olmayalım. Yani Allah'ın emirlerini tutmayan, yasaklarını yapan bir insan olmayalım. Allah'ın emirlerini tutalım, yasakladıklarından da uzak duralım. Bir de zalim olmama gayret edelim. Sadist olmama gayret edelim. Başkasına elem vermek, üzmek, onun ağlamasından zevk almaktır Avustralya'da bir yere gittik çok acı acı feriatlar geliyor bir yerden. bağırıyor birisi boyuna ya imdat mı istiyor ne oluyor gidelim şunun yanına dedik bir şey böyle Çocukları götürdüğümüz yeşillik bir park güzel bir yer sevdi bir yer Bir birisi boyuna bağırıyor gittik baktık orada bir havuz var İki tane çocuk oraya girmiş. Bir sötekisini suya bastırmaya çalışıyor. Küllenlerde. O da bağırıyor, bağırıyor, Hemen bağırdıkça, Yapma dedik. Ne oluyor filan dedik. Korktu bilsen. ötekisi ise kurtuldu. Yani iki arkadaş yüzüyorlar. Bir sötekisini suya batırıyor. Bağırdıkça da batırıyor. Bağardıkça dedi yapabiliyor. Gene yapıyor. bağırdıkça gene yapıyor. bağırdıkça gene yapıyor. Bağırdıkça gene yapıyor. Yani bağırmak kurtarmıyor, adeta teşvik ediyor, zalim. Yani zulümden zevk alıyor, elem vermekten zevk alıyor, sadist yani, böyle de olmuyor. Şimdi, Allah zalimlere hidayet vermiyor, fasıklara hidayet vermiyor. Allah'a itaatli kul olacağız, iyi Müslüman olacağız, kimseye zulmetleyeceğiz, hakkaniyetli, adaletli insan olacağız. Başkan bu hidayet konususunda inceelik verir. Bir inceelik daha var muhterem kardeşim. Ben onun üstüne bastırarak söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dedi yine cahil olduğumuzda len efiyeneh şüyledir ve inna'llahi lema'un bisini. Kim bizim dilimiz için çalışırsa? Kim bizim uğrumuzda emek sarf ederse, ter dökerse, masraf ederse uğraşırsa, zaman harcarsa, koşturursa onu biz hidayet yolunuza sevk ederiz, rızamızı ona buldururuz, ona ziyade ahmetli iyilikleri lütfederiz, ihsan ederiz. Buradan neyi anlıyoruz? Allah'ın istediğine verdiği, istemediğine vermediği en kıymetli belge olan hidayetin Kazanılması için Bir ne, öğrenmiş oluyoruz? Allah'ın dinine yardımcı olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ve dediğine can ediyoruz. Allah'ın dinine yardımcı oluyoruz. Eğer biz Allah'ın dinine yardımcı olursak, faydalı olursak, Allah'ın dinini yaymak için Allah'ın dini sönmesin, La İlahe'nin Allah bayrağı burçtan aşağı düşmesin, ayak altında çiğnenmesin diye gayret sarf edersek Allah bizi hilare edecek, rızasına erdirecek demek. Bu çok önemli. Bu işi bilip yapan insanlar var dünyada. Diyar diyar dolaşıp Allah'ın dinine yardım eden insanlar var. Yabancı diyarlara vize alıp, pasaport çıkartıp gidip oralarda İslam'ı yaymak için çalışanlar var. Ve başarı kazananlar var hiç ummadığın yerde gidiyorsun bir camiyle ile karşılaşıyorsun. Cami yapmış olanlar var. Ben mesela dünyanın birçok yerini gezdim. Kanada'ya gittim, Ottawa'ya gittim, Montreal'e gittim, vesaire gittim. Her gittiğim yerde baktım, İslam için çalışan Pakistanlı, Hindistanlı gruplar var. Arap gruplar var. Çalışıyorlar. Neden çalışıyorlar? Allah'ın dini için çalışırsak Allah de bize edecek diye çalışıyoruz. Hani biz günde kırk defa ilkine sıradan lütfedecek diyoruz ama o o duanın kabul olması için yapmamız gereken iş Allah'ın dinine yardım etmiyor. Bakın Hristiyanlar Hristiyanlık dinine yardım ediyorlar. Hangi kasaba'ya gitseniz kaç tane kilise görüyorsunuz? En büyük binalar, en büyük tesisler, okullar, hastaneler, Çeşitli gençlik teşekkürleri, çeşitli hayır ve hasenat müesseseleri kilisenin malı. Hatta, diyebilirim ki, Alman tarihinin derinlikleri incelenirse, Almanya'yı kilise idare ettiriyor. Halen de şu Hazretlerden etkili. Münih sözünün rahipler manasına geldiğini lügat kitapları yazıyorum. Rahiplerin şeyliymiş çünkü mülük. Mülükten gidiyor. Mülük. Yani rahip demek. Rahiplerin şeyi. Halen Münih'in, evlakinin üçte birinin kiliseye ait olduğunu bir kitapta okumuştum. Münih'in <gülüyor> sembolü de rahip hocam. Sembolü de rahip. Sembolü de bir böyle papaz cübbesi giymiş bir rahip var. Şeylerde de öyle. Mesela biz <gülüyor> geçtiğimiz pazartesi günü bir yerlere gittik. Orada Bishop yani psikopoz o, o bölgenin dereveyi gibi yani etti. onun emrin. Sarayını gördük, kalesini, burcunu bilen gördük. Şimdi kiliseyanlar dinlerine hizmet ediyorlar. Burada bunu çok güzel görüyorsunuz. O halde bizim de Allah'ın özel sevgimiz için, ahirette Allah'ın lütufuna basar olmamız için, cennetine girmemiz için, Allah'ın dinine hizmet etmesi lazım bizlerimiz. Onun için 21. yüzyıla girerken ben sizlere acizane soruyorum. ve şu soru üzerinde düşünmenizi ve düşündükten sonra ne aklınıza geldiyse onu yapmanızı hatırlatıyorum. 21. yüzyılda Almanya'da İslam ne olacak? Avrupa'da İslam... 21. yüzyılda ne olacak? Yani iki sene sonra. 21. <gülüyor> yani bizim yakın istikbalimiz. Yani şu bizim çocuklarımızın büyüdüğü zaman, kızlarımızı elin ettiğimiz, oğlanlarımızı güve edip evlendirdiğimiz zaman çocuklarımızın dünyası ne olacak? Bu bizim dünyamız. Şimdiki dünyamız. Biz onların dünyasında göreceğiz ama çocuklarımızın dünyası ne olacak ve çocuklarımız ne olacak? Çocuklarımızın çocukları ne olacak? 21. yüzyılda Avrupa'da İslam sorusunu sorun. Müslümanlar olarak 21. yüzyılda İslam Avrupa'da ne gibi hizmetler yapabileceğimizi kendi kendinize sorun. 21. yüzyılda ne gibi müesseseler kurmanız gerektiğini şimdiden düşünün. Çocuklarınızın 21. yüzyılda Müslüman kalmasını sağlayacak şekilde nasıl yetiştirebileceğimizi soruyor Şimdi şöyle bir sahneyi ben size göz önüne sermek istiyorum. Mutlaka kardeşlerim, bunu bir hakim, temiz mahkemesi hakimi kardeşten duyduğum sözler üzerine söyleyeceğim. Şimdi bu temiz mahkemesi hakimi, muhterem hakim dostumuz, elli tarif, mübarekli, eli tespitli, indar bir insan. Bu kardeşimiz, bu ağabeyimiz yaşta neyse demiştik. <gülüyor> ben bir gün düşündüm. Benim akrabamdan çok duşurdu, çok selamiyetli, çok yüksek mümkide burada bir kimseye nasihat etmeye karar verdim. Ve gittim şunları söyledim diyor. Hakim, o yüksek mevkideki akrabasına söylemiş bu sözleri. Demiş ki, kapısını çaldın. Özel ziyaretine gitmiş. Allah rızası için ziyaretine gitmiş, kapısını çalmış. O da kapıyı açmış, O yeğenim hoş geldin. Birisi yeğen, birisi bir şey. Unuttum nesi olduğunu adını söylesem hepinizin tanıdığı bir kimse asla söylemiyor, bilmediğimden değil. Bana bunları söyleyen şahsın da adını biliyor, onu da söylemiyorum Yani gülüm alan şahsını kötülemek değil. Birilerini kötülemek için söylemiyorum, ders çiftsin diye söylüyorum. Demiş ki abi, ben geçenlerde şöyle düşündüm, gözümün önüne getirdim. Belki de derviş gözünü kapattığı zaman o bazı şeyler görmüşler. Öyle bir halde gördü. Belki rüyada gördü. Belki murakaba halinde gördü. Demiş ki ağabey ben şöyle bir şey tasavvur ettim, gördüm. Gözüm <gülüyor> et, gözümün eline getirdim. Kıyamet kopmuş, Kabirden mevdan kalkmış. Herkes mahşer yerine toplanmış. Mahkemede kurulmuş. Mahkeme-i Kulları Allah hesaba çekmiş. İyi kullar ayrılmış. siz Müslümansınız, siz dünyada ibadet ettiniz, tesbih çektiniz, efendim, iyi kulluk yaptınız, itaat ettiniz, geçişme. Kötüleri de siz zalimsiniz, fasıksınız, kafirsiniz diye ayrılmış. Şimdi orada sen tabii inançsız olduğundan, ibadetsiz olduğundan, zalim olduğundan, fasık olduğundan ağabey demiş, o akrabasta. Aşıkçası Zaten onun kötü olduğunu bildiğinden nasihete gitmiş ona. Sen de sen kötüler arasına ayrılmışsın. Allah buyuruyor ki, bunlar da atın cehennem. Götü Böyle seni cehennemliklerle beraber cehenneme doğru götürürken senin böyle bana döndüğünü ya yeğenim Maalesef iş böyleydi, niye dünyadayken beni yigaz etmedin yani? Ahirette başıma bu işin geleceğini niye dünyadayken söylemedin? Böyle yeğenlik mi olur ya? Böyle akrabalık mı olur? Böyle ahlaplık mı olur? Yani o zaman söyleseydin ya, bak şimdi ellerimiz kelepçelerle kelepçelermiş, efendim, zincirlere bağlanmışız, zevâniler bizim cehennem altına gidiyorlar. Oldu mu yani yeğenim şimdi bu dediğini, Gözü önüne getirdi. Onun için ağabey demiş. Ağabey diye temiz mahkemesi hakimi. Herkes öncesi <gülüyor> böyle, e, belki divan durduğu saygın bir kimse aslında olur. O ikisi daha yüksek bir mevkide, hem de yaşça büyük, akrabam. Dayı mıydı? Bir şey işte, erişme mi? Onun için demiş, böyle bir şey gözümün önüne geldi geçen gün. Ahirette sonra demiş, bu lafı bana ben yani şimdiden geldim ağabey dedi gel tevbe et kıskı fücuru bırak içkiyi günahı bırak zulmü bırak günahlarını tevbe et imana gel, israma gel şu hayatta ise efendim halini düzelt, Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder doğru yola gir ağabeyim Sonra ahirette bana yan bakıp da, yeğenim niye bana söylemedin, niye dünyadayken beni ikaz etmedin, demeyesin diye şimdiden söylüyorum demiş. Adamın gözleri yaşamış. Duygulanmış adam, o yüksek şahıs, demiş ki yeğenim çok doğru söylüyorsun, inandım sana. Samimi söylüyorsun, doğru söylüyorsun, inandım ama demiş. Doğru söylüyorsun ama demiş. Kalbim inanmıyor demiş. Kalbi inanmıyor. Kalbi inanmıyor ne demek? Allah hidayet vermiyor. <gülüyor> Neden hidayet vermiyor? Zalim de ondan. Zalim da bak. Kafasıyla yeğeninin doğru söylediğini anlıyor. E doğru söyle. Ve adam madem doğru söylen, çok yüksek bir kişisin, tahsilindesin, hukuk biliyorsun, bilmen ne biliyorsun. Madem doğru yapsana, çok doğru söylüyorsun ama kalbi inanmıyor. Şurası inandı, ha. Kalbi bazı insanların taş gibi olur, taştan da katı olur. Tesir etmez ya, çünkü öyle zulümler yapmıştık ki o adam da çok zulümler yaptığını ben biliyorum. Bütün o biliyor, herkes biliyor, meşhur. Efendim, kalbi katılaştığında imanı kabul edemiyor, İmanı kabul edemiyor. Onun için Çocuklarınızı siz böyle düşünün, çocuklarınızı Siz cennetliklerinin arasında ayrılmışsınız. Ben bu hikayeyi bunun için anladım. Siz cennetliklerinin arasında ayrılmışsınız. Tamam. Siz Türkiye'den gelmiş, Türkiye'de İslam'ı öğrenmiş olan efendim, Müslüman, Almanya'daki işçilersiniz. Ayrılmışsınız. Siz Müslümansınız. Ayrılın bu. Ödemler, ödekiler de Alman okullarında okumuş. İslamı öğrenmemiş, ibadeti yapmamış, Almanlaşmış, İslamdan uzaklaşmış, fasiklaşmış binahlarla, fasik ve facir olmuş, zalim olmuş, belki de bir kısmın kafir olmuş. Şimdi o ciğer haliniz çözülüyor. Allah etmesin. Allah böyle bir şeyi göstermiyor. Gözünüzün önünde zevaneler yakalamış mağlamış, cehenneme götürüyor. Yani asılma götürülüyorken görsel izan var. Veyahut trafik kazası gözünün önünde mesela otobüs çarpıyor çocuğundan kadını. Nasıl feryatı figar eder? Ne <gülüyor> kadar acı bir dur. Ahiretteki azap da ebedi. Ebedi azaba uğramak dağılıyor. Da. Kendiniz cennete gitseniz bile evlatlarınızın cehenneme gitmesine nasıl razı olacaksınız? Asıl razı olabilirsiniz? Olunmaz. Onun için, <gülüyor> onun için azgemo kerev kardeşlerim, ben de o hakim kardeş gibi söylüyorum. Ev, evlatlarınızı koruyunuz. Allah diyor zaten. Ku em bu ceviri eli dünler. Kendinize çocuk çocuğunuzu da, hanımınızı da <gülüyor> cehennemden koruyunuz. Cehenneme düşmekten koruyunuz. Cehenneme düşmemesini sağlayın. Şimdi bir arkadaş bana diyor ki, ben çocuklarımızın çoğu Pazar günleri Kur'an kursuna yatılı vermek istiyorum. Ne dersiniz hocam? Güzel, çok iyi, tamam. Çünkü çocuğunu kurtarmak istiyor. Çünkü çocuk bazen yaşı büyüdükten sonra anne babasının dinlememe durumuna gelebiliyor burada. Hatta kaçıyor, hatta kiliseye sığınıyor, hatta hükümet Çocuğun parasına da babanın maaşından kesip alıyor. Almanya'nın kanunlarının böyle, böyle olduğunu biliyorsunuz. Onun için 2000 yılına 2 sene kalan, 2 sene, 2 ay. Eylül gitti. Eylül gitti, Eylül'ü saymayalım. Veyahut sayalım, 2 sene, 2 ay, 2 gün. 2 gün de sayalım hadi, iyice hesapladım. Bir de 2 saat diyelim, bir de de 12'ye 2 saat var, 2 sene. <gülüyor> i̇ki ay, iki gün, iki saat, iki <gülüyor> dakika, iki saniye. Yani İsterseniz tekrar istersen, istersen bir hafta söyleyeyim. Ama kendi çocuklarınızı korumak zorundasınız, kendinizi korumak zorundasınız. Kendinizin bile hileti niye bağlı? İçine sırtına mutsacak diyorsunuz ama neye bağlıydı? Niye anlattım? Allah'ın dini için çalışmanıza bağlı. Benizin de cahil olup küfür ederek söylenerek. Allah'ın dinine çalışacaksın. Allah'ın dinine çalışmak için meridler. Meridler gelmeyecek. Siz çalışacaksınız, biz çalışacağız. Biz çalışacaksak Allah bize lütfetti. Onun için lütfen bu soruları düşünün. Ben isterdim ki bu sorular için bir haftalık buradaki oturumumuz olsun. Ben size İstanbul'dan birinci sınıf bilim adamları, profesörler çağırayım. Parti başkanlarını çağırayım. En selahiyeti kimseleri çağırayım. Konferanslar versinler. Bir hafta burada bu işi en ne boyu ile müdahale Ama burada zaman müsait değil. Yani bunu yapacak kadar zamanımız yok. Yalnız bu soruyu açıyorum. 2000 yılına, iki yıl 2 ay kala. Bu soruyu size iki ay kala, bu soruyu size açıyorum. 2000 yılında Avrupa'daki, Avrupa'da yaşayan insanlar olarak, Avrupa'daki İslam ne olacağını düşünün, ne olması gerekiyorsa tedbirleri alın. Bakın ben 5 aydır buradaymışım. Birine baktım 5 ay geçi vermiş. Mayıs başında bir süt, bir süt becer, aileydim, için gitmişti. İşte şey eğitim, sonra beş ay geçivermişim. İngiltere'ye falan gittim, Suğuda'ya falan da gittim. Oralarda da vakit geçti ama, yani uzun zaman aranızda kaldım. Büyük tehlikeler var. Büyük tehlikelerle karşı karşıyasınız. Rüzgara maruzsunuz, rutubete maruzsunuz, mikroba maruzsunuz, ölüm tehlikesine maruzsunuz, radyasyonuna maruzsunuz. Manevi radyasyon. Bunlar manevi sen, manevi rutubet, manevi hastalık. Çok büyük tehlikelere maruzsunuz. Bunlardan kurtulmak için çalışmanız lazım. Çalışmak için derviş olmak zorundasınız, mecbursunuz. Neden? Dervişlik insanı korur. Zikip insanı korur. İbadetli insanı korur. Başka türlü korunamazsınız. Erirsiniz burada. Bu bu toplum sizi yutar. Bu purin sizi yakar. Bu değirmen sizi öğütür. Dermiş olacaksınız. Yani sıradan Müslüman değil, has Müslüman olacaksınız. Takva eti tam Müslüman olacaksınız. Dermiş olmağa mecbursunuz. Bir, Allah'ın dini için çalışmağa mecbursunuz. Değil. İki, neden yapıyorsunuz bunu? Sırf kendiniz için bile yapmağa mecbursunuz. Çünkü dermiş olmazsanız kendinizi koruyamazsınız. Allah'ın dini için çalışmazsanız hidayet bulamazsınız. Şaşırırsınız. İstemeden ayağınız başka tarafa gider. Şeytana kurban olursunuz nefsi esir olursunuz mahvolabilirsiniz onun için hem iyi Müslüman olacaksınız yani iyi derdi olacaksınız akba yolunda yürüyeceksiniz %10 Müslümanlık bana yeter yetmez %90'ı bile yetmez %100 Müslüman olacaksınız e yarım Müslümanlık yok Türkiye'mizde yarım Müslüman isteniyor çeyrek Müslüman isteniyor tam Müslümanlık istenmiyor o kadar da Müslüman olma Müslümanlar düşman mısın sen? Hayır düşman değilim ama o kadar da koyu Müslüman olmuyor. Ne kadar olayım? Yüzde kaç istiyorsun? Yüzde beş, yüzde on olursa iyi olur. Yani nasıl istiyorsun? Biraz daha açıkla. Benimle gel dans et. Benimle işi masasına otur. Bankadan benimle faiz al, diye Benimle gez toz. Bayramda da camiye git, cumaya da gitmeni de müsaade edebilirim. Bu kadar yeter. bu e, boğaz gelir. E hadi sana şu kadar daha ikram, bu kadar daha ikram, yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yüz Müslüman'a tahammül yok. Tam Kur'an'ın ahkamına uyuyalım. Ne diyorduk? Biraz size bakayım. Ne ne ne? Tam Müslüman oluyoruz. Tam Kur'an'ın ahkamına uyuyup mi dedim? Hakim mi? Bu tam Müslüman var. Yapışacak. Çok mu rahat ya? Neden? Suç ile? Tam Müslüman olmak istiyor. Ya <gülüyor> bu adam bu kulağa Kur'an kursu açacağım. Tam Müslüman olacak. Olur mu şey? Hakim bedir. Suçluyum. Sacub et. Harekete getir. Neymiş kursu? Tam Müslüman oldu. Nasıl Müslüman olacak? Yüzde 10, yüzde 20, 2, yüzde 1, binde 1. Öylesini seviyorum. Tam onlar gibi olacak. Kafirle Müslümanı yan yana koyuyorsun. O Allah'ın içi içinde rengi çok büyük bir demek diyor. Ben renk farkını bile anlayamadım. Yok bu Müslüman da bu kafir. E anlayamadım. Çok yakın birbirlerini. Bir şey olur mu? Müslüman. Rahat. Ayrılmalı. Bu Müslüman. Bu Müslüman. Ayrılmalı. Bu da kafir. Belli olmadı. Ne fiyafetinden belli oluyor. Ne zarafetinden. Ne hareketinden belli oluyor. Hiçbir şeyden belli oluyor. Ne örtüsünden, ne adetinden, ne giyiminden, ne kışımından. Ne sözünden, ne fikrinden. Hiçbir şeyden Müslüman olmadı. Anlaşılmıyor adamı. Öteki siyle beraber hatta bazen bu galiba gayrımüslüm diyorsun sarı için da uzun yüzü de tıraşlı biricim pantolonu takıyormuş ah bak öteki nereye geliyor ah tövbe tövbe geri aldım dedim Müslüman diyorsun bazen o daha Müslüman çıkıyor bazen beni taraftaki adam sandığın adam çıkmıyor öteki siyle gayrımüslüm sandın Müslüman mı çıkıyor şaşılıyorsun biz mada dondurması yemeğe gitmiştik şeyde, Levent'te sahibi arkadaşımız efendim Dondurmacıya giderken böyle kara sakallı, kara yüzlü kara gözlü, hesapçı şu an efendim yanında da genel bizim sekreter, sakallı filan biz öyle yürüyorduk. Karşıdan da zamane gençleri geliyor gülücün pantolonunu elleri cebinde filan Zamanı gençleri Levent'te. Lüks. Dördüncü Levent'te. Üçüncü Levent'te. Bilmiyorum bu Levent rakamlarda. Gençler. Ne yaparsınız? Geç aslanım dedik. Levent. Geçer. Geçer geliyor. Bizler çağ dışı. Yani ne zamandan kaldıksak. Karşıdan gelirken benim gözüm hiç tutmadı. Şöyle baktılar bize. Gürbette. Esselamu alaykum ve rahmetullah demesinlerdi. Ah. Ah, hayret ettim. Levante, 3. 4. levante, çok modern giyimli kuşamlı gençler, efendim. Evet, 20. yüzyılda çağdaş gençleri, bizi gördüler, bizi sevdiler. Kara sakalımızı, kara yüzümüzü, takjemizi sevdiler. Bir de selamu alaykum demesinlerdi. Tövbe tövbe dedim. Odan sonra kimseye kendi yüzüne bakmıyorum. Mümin oluyor, bedi olmuyor. Para ile imanın kimde olduğu belli olmazmış derler büyüklerimiz. Bedi olmuyor. Bazen iyi çıkıyor. Yani hele gençlerden çok iyi insanlar çıkıyor. Hela gençler. Ne kadar samimi. Babası gölün kenarındaki evleri, bahçeleri, manzaralı evleri, altında kahvehane, çayhane gibi bir şey çalışır diyor. İçki koyma karar vermiş. İçki, haram alkol. İçki koyma karar vermiş. Çocuğu diyor ki babası Müslüman. Şimdi böyle böyle Müslümanlar çok, sakalı var, mumlarını var, hacide gitmiş ama bakkal dükkanında içiş hissi var. Alkış içki satma haram yani, bir gamer dediğimiz haram demiş, yasak. Var. Şimdi işliyor olacak. Göz manzarası, şahane e, sapancı gölü, karşıda karlı efendim e, tepeler, yemyeşil orman, ağaç gibi bir manzara, kartostal gibi, çok güzel. Orada manzara güzel, gölün kenarında evleri var, bahçeside geniş, yolu da kenarı, e beşin kenarı, efendim içki koyacak oraya, Para çok kazanacak. Baba. Müslüman, kâfil değil, Müslüman parayı çok kazanacak, oğlu edeple gitmiş babasının yanına, baba gündemiş. İçkiyi koyacaksan, bana para ben senin evde duram. İçkiyi koyduğun anda paraya haram karıştığı için senin evde duramam. İçkiyi koyacaksan ben gidiyorum. O evladım işte çok para kazanamıyoruz, bilmem idare da, bilmem içki koyarsak da şişeden bu kadar kazanırız da bilmem ne olur. İçkiyi koyacaksan ben gidiyordum. İçki ile kazanç kazanılan bir evde bir babanın yanında duramam. Kendim çalışacağım. Bak evlat dur. Baba daha akıllı dünyayı görmüş. Evlat diyor ki baba yapma. Yaparsam ben evde duramam. Böyle bir evladım. Birileri bize zulüm ediyordu, şeyde. Ankara'da bulunduğumuz sıralarda haksızlık yapıyor, Sürü başka bir şey değil. Oğlum hem de diyanette çalışıyor. Diyanette bir yüksek bir şeyde çalışıyor. Babasına demiş ki oğlum, baba böyle yapmayın. Demiş. Günah demiş yani. Baba yaptığınız günah ya demiş. Çocuk söylüyor babası. İyi olabiliyor. Aziz ve muhtemelen kardeşlerim, henüz örüp gideceğiz, yaşımız kaç ise. Şimdiye kadarki yaşınızın gelişinden, bundan sonraki ömrünüzün girişini anlayabilirsiniz. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bu işin girişi bellidir, istikameti bellidir. 21. yüzyıla İslam'a hükmet eden insanlar olarak girelim. Avrupa'da İslam'ı güçlendirelim evlatlarımıza cenneti kazanacak bir eğitim vermeye çalışalım. Gözümüzün önünde zamanlar yakalanıp cehenneme sürüklenmelerine razı gelmeyelim. Gevşek durmuyalım. Allah'ın dinine hizmet edelim ki Allah bize ne dila etmezsin. Bizim de kalbimiz yiyor, yumuşasın. Bizim de gözümüzden gövdet verdesin, kaldırsın. Bizi de sevdiği kulları arasına kabul etsin. Bizi de evliyasından eylesin talih kullarından eylesin, cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Hidayetin sebebi neymiş? Hidayete Ermen'in sebebi. ilk İptirat, sırata, russakim tamam Allah'tan hidayet istiyoruz ama Hidayete Ermen'in sebebi neymiş? Velletile Câhidû fînâ, lezzet diyenlâ musumilelâ. Allah'ın dinine hizmet etmek için cihad etmeliyiz. Ne yapacağız hocam? Sabancını kakalım, pılıç kuşların, bıçakları elimize alıp, Harp mi edecek? daha büyüktür, harpten daha geliştir. Cihad çok ceh sarf <gülüyor> İslam'a yapılan hücumlara karşı koymaktadır. İslam'a karşı sarf edilen ceddililere İslam'ı yıkmak için, yok etmek için, Müslümanları efendim, dinsizleştirmek için yapılan gayretleri bastıracak, karşılayacak, göğüsleyecek, onları yenilecek, çalışmayı yapmak demek. Yani aslında cehde karşı ceh demek. Mücahide ne demek, cihat demek? Cehde karşı cehde demek. Yani bir cehde var, bir İslam düşmanı var. İslam düşmanı var, heytan var, münafık var, kafir var, aletle çalışmalar var, cehde sarf ediyorlar. Cehde karşı cehde demek cihat. Yük manası vardır. Arap bilenler bilir bunu. Mesela diyelim ki Dövmek diyoruz. Dövmek bir adamın birisini dövmesi demek. Dövüşmek ne demek? Karşılıklı. Onu dövmeye çalışıyor, onu dövmeye Savmak ne demek? Bir şeyi başından uzaklaştırmak demek. Savaşmak ne demek? Birbirlerinin birbirlerinin başından karşılıklı uzaklaştırmak, çalışmak demek. Cihad ne demek? Karşılıklı cezafet etmek demek. İslam'ı söndürmek isteyenler var. Onlara Kur'an'da ne deniliyor? Yuridu ne diyor? <gülüyor> Nurullah'ı bihba. Allah'ın nurunu ağızla söndürmek istiyorlar. Hani kafirleri böyle söndürürler ya bunu. <gülüyor> Allah'ın nurunu, nurunu, kadbilini söndürmek istiyorlar. Ama Allah'ın doğru söylemeyecek. Söylemeyecek ama çalışanlar mükafat alacak, çalışmayanlar ceza çekiyor. Çalışmadığının hesabını verecek. Sizin burada olmanız <gülüyor> atalarımızın başaramadığı bir şeydir. Atalarımız buralara girmek istediler, giremediler. Siz girdiniz. Atalarımız Viyana'yı kuşatılar ama alamadılar. Ama bugün Viyana'da kaç tane cami var? Ben biliyorum gezdim. Yani namaz kaldı mı ya da cami var? Almanya'da da bir sürü cami var, her kasabada cami var. Kaç tane cami var? Siz girdiniz. Allah nasip etti. Şartlar değişti. Dünya değişti. Şartlar değişti. Şimdi Allah'ın dinine güzel hizmet etmek çağırdı. Şimdi bu insanların aletleri, cihazları, imkanları, tahsilleri, bilgileri, görgüleri kat kat fazlayken, biz bunların karşısında Anadolu'nun köylü dayısı olarak çocuklarımızı yetiştirirsek, olur mu? Olmaz. 21. yüzyılda bunları, bunların karşısında evlatlarımızı bunlar kadar kuvvetli, bunlardan daha bilgili, daha görgülü çıkartmalıyız. Kendimizi de 21. yüzyıla hazırlamalıyız. Ben hazırlamaya başlayacağım bugünden itibaren. Bismillahirrahmanirrahim. Bu işe başlıyorum. 21. yüzyıla kendim hazırlamaya başlayacağım. Neler yapacağım? Neler yapılabilir? Onları düşünürüz, yazarız, çizeriz. Şimdi saatler ilerliyor. Onların şeyi uzun. Ama 21. yüzyıla iki sene iki ay var. İki sene iki aylık bir vakit var. Efendim. O zaman ona kadar hepimiz hazırlıklarımızı yapalım. İslam için yapılacak şeylerin başında bir merkez oluşturmak gelir. Bulunduğunuz yerde bir yuva oluşturmak gerekir. Bir yuva oluşturmak Ondan sonra o yuvada, sıcak bir yuva olması lazım buna, çalışmaları yapmak lazım. Bu yuvanın yanında tarifsi de olmalı. Ama sırf cami yetmez. Cami yuva olmazsa tam vazife yapmıyor demek. Caminin sıcak bir İslam yuvası haline gelmesi lazım. Sabah söyledim ama cemaatin yarısı yoktu. Sabah yapmamıştıklar. Efendim, onun için şimdi kısaca söylüyorum. Sıcak yuvalar tesis edemezseniz, çocuklarınızı toparlayamazsınız. Kendiniz de toparlayamazsınız. Sıcak yuvalar oluşacak. Dışarıda gezmektense bu tarafa gelmeye can atacak çocuk. Sıcak yuvaya, sizin sıcak muhitinize gelmeye can atacak. Onu sağlayamazsanız baş, çocuklarınız da gelmez, başkaları da gelmez. başkalarını da İslam'a çekemezsiniz. Halbuki başkalarını da İslam'a çekmek vazifesiyle vazifeli bulunuyorsunuz. Allah bir mevzuslar, bazı arkadaşlar not aldılar. Bazılarının aklında kalıp, bazılarının aklından biraz sonra gider. Çünkü yazmak lazım. İnsanın aklı duyduğu şeyleri unutur. Ben akşam çok güzel bir rüya görüyorum. Ama çok güzel, bayılıyorum. Sabah kalktığımda zaman rüyanın bazı yerlerini hatırlıyorum, bazılarını hatırlamıyorum. öyle. unutuyorum. Yazmazsa mı unutuyor. Unutuluyor. Yani unutmak insan zihninin bir işi. O da lazım çünkü unutma olmazsa Yeniden alma, alacak yer kalmaz Her şey hatırında olursa Baz şeyler unutulmazsa bir nimet Üzüntülerin unutulması lazım Onların kafada yer verilmemesi lazım O da bir nimet yani Ama unutmamak için tedbir almak lazım Unutmamak için tedbir almak Yazmaktır Sabahleyin Hanım Evi şunu al şunu al şunu al dediği zaman Erkek gücü parmağını değiştiriyorum. şöyle şu tarafa veya parmağını ip bağla hanımın dediklerini unutmayayım eve götürün diye. Bir tedbir bu. Ama en iyisi yazmaktır. Şöyle bir şey olacak. Kağıdı olacak. Şöyle bir kalemi olacak. Yazacak. Bence hanımların da mutfağında kağıt kalemini görüyorum bazı mutfaklarda. Hoşuma gidiyor. İpe asılı bir kalem. Duvara takılı bir kağıt. Neden? Ulaşık suyu bitti. Bir adet bulaşık suyu. Ondan sonra bilmem tereyağı azaldı. Şundan bundan yani unutulmasın diye yazılıyor. Her şey yazılıyor. Ondan sonra içip onu kocasına verecek. Herkesin süpermarkete giderken efendim, oradan gidecek onları alacak. Yazmak lazım. Yazın veya şimdi yazmadıysanız Odanıza gittiğiniz zaman benim ne söylediğimi düşünün. Benim konuşmalarımdan izlenimlerinizi kaydedin hatıra olarak. Efendim 27 Eylül 1997 Cumartesi gecesi esas Köşan Hoca derler, bir gariban hoca efendim bize Krekdingen kasabasındaki Jürgen her bölgede, efendim toplantı salonunda gariban gariban, şunları şunları söyledi diye bir hatıra defterinizin bir sayfasına yazarsanız o da olur. Birbirinizle müzakere ederseniz daha iyi olur. Birbirinizle tanışmanızın sonunda, Münih'te bir arkadaşım var, Hanover'de arkadaşım var, Haral'da arkadaşım var, Hamburg'da arkadaşım var, Essen'de arkadaşım var, Grefg'te arkadaşım var diye, Birbirinizi alır ve adreslerini alır ve unutmazsanız daha iyi olur. Bir müjdeli hadis-i şerifte konuşmamın bitirip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hakka muhabbeti din mütezavirine fiyye Benim için birbirlerini ziyaret edenleri benim muhabbetim hak olur, farz olur, vacip olur, gerekli olur. Birbirinizi Allah için ziyaret edin. Ben Holaka'daki kardeşlerimize sordum. Dedim Avustardam'la Fendi o arası 200 km var mı? Yok dedim. Daha az. Daha kısa. E dedim bir Salih Hülle vardı. Tanışmıştınız. onu ziyarete gittiniz mi? <gülüyor> Yok. Herkes <ben> gitmedim dediler. <gülüyor> bir cumartesi, bir pazar günü yani çalışmadığınız bir gün üç arkadaş kalkar Salih hoca'ya gidersiniz. Adresi belli. Efendim camisi belli. Selamünaleyküm Hocam. Siz ziyarede geldiniz. Buyurun hocamdan çiçeklerinden bir buke. Alın. İyi misiniz? Hoş musunuz? Hadi Allah'a e, Durun bakalım ya. Niye geldiniz? Niye gidiyorsunuz? Hayır oluyor? Bir çayımızı içmediniz. Biz Allah rızası için seni ziyarede geldik. İmmefadi için gelmedik. Allah birbirini ziyaret edenleri seviyormuş da onun için geldik. Allah'a Allah bizi sevsin yeterli. Şay kahve her yerde var. Bizim evde daha çok var. Ben buraya gelmek için o çay parasından çok daha fazla masraf ediyordum. Ben o çayı evimde daha iyisini içerdim. Daha ucuza gelirdi bana. Benim maksadım çay içmek değil. Benim maksadım Allah'ın rızasını kazanmak. Seni ziyaret ettim, bu oldu. Sen de bana bize buyur. Bak, adresimi al. Evimiz müsait ki, odası geniştir. Ben arkadaşlara takılıyorum. Nasıl? Görün müsaade oradan var mı? Evim var mı? Var. Müsaade odası geniş mi? Evin havuzu mu? Takılıyor. O da diyor ki, hocam tamam havuzları yap, törbük, törbük, aç yer. Kolay. Gidersin şeyden, marketten bir oyuncak havuz alırsın. Onu takarsın. Plastikten. Hatta çocukların yüzme havuzu bile olabilir. Kolay. kolay. Avustralya da var. Orada da vardır herhalde. Yani bu da bir şey değil. Havuz olsun ama diyor. Şaka yapıyoruz. Birbirinizi ziyaret dedin, Birbirinizi ziyaret edip Allah'ın uzasını kazanın. Allah'ın dinine hizmet edin, Allah size ilahi yollarını açır, maneviyatınızı geliştirin. cennet yolundan yürüsün, evliya ilesin. Evliya almak istiyorsanız Allah'ın dinine hizmet edin. <gülüyor> Bu unutmamak için yazın, Efendim, geceleri hatıra defteri tutun, Or oraya yazın, birbirinizle konuşun, unutursanız birbirinizi hatırlatın. <gülüyor> Biz geldik, gidiyoruz işte, biz burada gider olduk, kalanlara selam olsun, i̇şte pazartesi günü, gidiyoruz buradan, gider ne zaman geliriz, gelir miyiz, gelemez miyiz, sağ mı kalırız, ölür müyüz, kalır mıyız, gelirsek budur muyuz, bulamaz mıyız, her şey mümkün, Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin, ama yani kardeşlik, bak ki Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman ne demişler, Demişler ki, kim Muhammed'e tapınıyor idiyse, yanlış yapıyormuş Muhammed'e tapınan, tapınmak olmazdı. Muhammed öldü ama Allah baki, Allah'ın kulluğumuz, devam ediyor hepimiz Allah'a günler kutluk etmeye kaynak ediyoruz. Sahabe-i Allah yolunda çalıştılar ve Hicahatü'n-i filah girdiler, ashab oldular, çok büyük şeyler kazandılar. Siz de sahabe yolunda çalışın, o sevapları alın. Allah baki dir. Kendisine kutu gelenleri veriyor da bırakmaz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm, Ahmet, Allah'a izlerken sorularınız olursa, soruları bir cevaplandırmaya hazırız. Birkaç söz söylemek istemek durumunda olanlar varsa kalkıp konuşabilirler. Muhabbetli bir toplantı yapıyoruz. Ev sahibi bir şey ikram edecekse, öyle bir ahifet, düşüncesi varsa her ne içeriz? Öyle bir şey yoksa sona da bir şey demiyoruz. Bakalımız çay ekmek değil çünkü. Yok öyle bir şey? Değil. Öyle bir şey düşünülmüş değil yani. Düşünülmüş de yapmadılar efendim. Yapmıyorlar, tamam. Için çok şey Soğuk gazozlar mı? Yani, İsteyene. İsteyene mı? Herkese. İsteyene var. var. Tamam. Allah razı olsun. Tekrar yapalım. Kendi yerimizde olsaydı, burası kendi yerimizde olsaydı o zaman daha şeyler olur. Merhaba hocam. Buyurun. Kalk, kendin tanıt. Nereden oldun söyle. Yüksek sesle. Emel olsun hemen uçak. Oradan neden geliyorum. Hocam, e, siz demiştiniz ki, e, Avrupa'da 100 binlere yakın ihvanımız var demiştiniz. Biz e, bunları nasıl araştıracağız? Camiye gittiğimiz zaman biz İskender Paşa cemaatindeniz. Acaba burada ihvanımız var mı diye mi giriş yapmamız lazım hocam? Nasıl Bu bu bir yol. Yani böyle denilebilir. Eğer yani ille İhvanımızda olan bir kimseyi tanımak mecburiyeti değil yok. Müslümanlar da tanışın. Bizim ihvanımız olanlarla ayrıca adres olur. Daha çok şey yaparsınız. Fakat en iyi yollardan birisi biz burada bir merkez kuracağız. Henüz kuramadık. Birkaç bir ülke baktık. Örneğin olmadık. Yerenskent'te bir yere baktık. Örneğin Frankfurt'la Köln arasında bir yere baktık. Lübük sahasında birkaç yere baktık. Bir yerden bir yer olacak, Allah'ın izniyle amin değil. Evet, amin olsun. Böyle bir yer olduğu zaman, e, orası merkez olacak, o zaman bizim radyolarımızla, televizyonlarımızla, dergilerimizle bunu şey yapacağız. Bizim şöyle bir sabit yerimiz var diyeceğiz, bilecek herkes, bilince ondan yavaş yavaş gelir bize. Mesela biz Cuvagül bir gittik. İlk defa gittiğimiz bir cami, bir kenar mahalle camisi, gözükse altında, dört tane ihvanımız varmış. Bir tanesi boynumuzda sarmış, hüngür, hüngür, ağladık derdik. Yani bizim bir yerde fazla durduğumuz zaman, arkadaşlarımız, ha sen burada hocam diye, kalkar gelir. Sabit bir adresimiz olduğu zaman da gelir. E, önümüzde Ramazan var vesaire var. Ramazan'dan, da. Ramazan'da, Bayramda bayramda efendim bayramda, bayramda, bayramda, bayram oluyor da bayram dedeme gidersiniz. efendim şey yaparsak, biraz buralarda azıcık çalışmaya başsa o da neti bir çıkar diye. Yani siz ayrı bir Buyurun. Ee, Hocam isim ver oğlken azlardan biri şimdi biliyorsunuz Almanya'da ya da Avrupa'da dört değişik takvim var. Yani hele yatsın namazları bir saat değişik hangilerine uyulması gerekiyor? Şimdi Diyanet'inkine uyarsanız yani ki şeyin devletin en büyük teşkilatıdır. Efendim hesaplama uzmanları vesaireleri var. Efendim sorumluluk onlara ait olur. Ama Diyanet namaz vakitleri imsak vakitlerinin biraz değişti eskiye göre biraz farklılaştı. Bazı mahsurlar var. Hicret takvimi var değil. Hicret takvimi galiba o mahsurları bir tane O mahsurlara düşmemeye biraz daha öylet etti. Bu biraz daha ihtiyatlı olabilir. Sonra Kıraancı kardeşlerimizin takdirleri var. Fazilet takımı. Fazilet takımında yatsı namazı ve imsak konusunda bütün kardeşlerimizin katılmadığı bazı durumlar olabiliyor. Yani evet. ihtilaf olan bazı şeyler olabiliyor. <Gülüyor> Türkiye eee de ben karşılaştım lidü sapında onun da ayrı bir Namaz, bir sistemi şey yaptığını gördük. Şöyle bir şey düşünülebilir, yani... ...ihtiyata uygun olan... Olmaz, ...ihtiyata riayet edilmesi gereken zamanlarda... ...biraz daha geç olan, ihtiyata uygun olanı... ...yapmak olabilir. Buyurun. Evet, hocam 1980 senesine kadar... ...Avrupa'da bütün vakitler aynıydı. Bir anetinde aynıydı, milli görüşünde aynıydı. Öbürlerinin de aynıydı. Yani 1980 senesinden sonra bir değişiklik oldu. Yani e, o ispatlar... O zaman şu var. olabilir, 1980 yılından önceki şeyi alıp, ondan öncekini alıp, cumartesi pazarları değişir ama şey değişmez. Ocağın 1'e, 2'ci, 3'ü hep aynı kalır. E, fener'in günlerine göre bir liste çıkartın, ocağın uyuyun. Yani ben onu bilmiyorum, 80'e kadar aynı. Hoş geldiniz. Evet. Başka soru muhabbet olsun diye sorulabilir, şey yapılabilir. Hocam, özür bir, e, tatlı mümkün Mümkün. Yani kardeşim takip ettiğimiz şey gibi. İnceletirelim arkadaşlarımıza. Nasıl yapmak gerekiyorsa onu yapalım. <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> Bu takvimleri bildiren saatler var. Benim komisimde bir saat var. Kontrol değil şu anda. Bundan enden ve boylanı değil. Söylüyorsun saatte. Basıyorsunuz Kokiyesi hesaplıyor. Arap kusubu hesaplıyor. O burada olmuyor. Arap kusubu hesaplıyor. Olur. O da bir ayrı. O da, o da ayrı bir, bir şey. şey. Da... Ama bir formu duyguluyor yani. Evet, hadi. Hadi. Hadi. hadi. hadi. hadi. hadi. <gülüyor> Kalistan'da, uzun zamandan beri, bu yer alımıyla, e, yani, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bu, bu buradaki meselesi de, meselesi de bu bağlı. Çünkü burada bir teşkilat veya merkez olduğumuz zaman, Abi bu şekilde galib gelip çalışmalar yapıyoruz. Radyoyla bağlı, şehirle bağlı. Hemen burada aksiyon noktalar da yani. Giriş alınıyor. Bir türlü uzun zamandır bekliyoruz. Aksiyon noktası bu. Ne oluyor? Aksiyon ne? Para Daha rahatmadı için yani biraz geçiliyor ama olacak. Bir kadın, soru soruluyor. Hanımlar, soru geldi. Bir kadın namaz kılarken yabancı erkeklerin onu görmesine bir mahsur var mı? Dışarıda, çayırda, yolculukta filan. Hayır. Bir mahsur yok. Kadın örtülü olduktan sonra bir mahsur yok. Yani var. Ne yapalım? Örgü var. Bir kadının yabancı bir erkek arkasında namazda durması uygun mudur? Üç, üç, dört kişilik bir cemaat olur. Yani cemaat olur mu? O cemaate uymak mümkündür, olabilir. Zaten cemaatte herkesin birbirine tanıma mecburiyeti yoktur. Bir yere giderken bir tane görürsünüz, bir açtığı namazı kılarsınız. Bir gün birine zaman, bakarsınız orada birine namaz kılıyor. Yani namaz örtün dışında öğlen de iki de arasında bir caddede gelirsin. Bakarsınız, ah dört kişi bir namaz mı diyor? Allah'ın tesiriyle katılırsınız, eklenirsiniz. Eklenmek lazım. Cemaat katılmadıysa cemaat falan bir mahsur yok. Biz de Talis kardeşimiz gibi. Düşünüyoruz. Bir merkezimiz olursa, birçok şeyi çok rahat, çok bilimsel, çok dengeli, ölçülü bir şekilde inşallah, i̇nşallah. çözüperiz diye düşünüyoruz. İnşallah olur. Ben şeye gidiyorum, haber geçtiyorum, ne kadar kurkalı söyleyeceğim. Görüşte, i̇nşallah. inşallah. Arada çalışın, bildire. <Gülüyor> geceleri oruçlarında takvim takip etmek yeterli mi? Almanya'da hava her zaman açık olmuyor diye sormuş bir kardeşimiz. Metlaflı geceler demek, Metlaflı geceler korunu demek Arap aylarının kamerai aylarının on üçü, 15'i demektir. Takvimi takip ederseniz yeterli. Yani şimdi hangi arabeyi aydayız? Cumada ben gel. Cuma değil. Cumartesi. Öyle mi yazıyor? Cumartesi. Cumartesi. Cumartesi. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. var. Cuma. Evet. Hayır, şu, şu anda hangi aydayım? Olamaz evler yok. Olamaz evler yok. Evler mi oluyor? Evler mi oluyor? Evler mi oluyor? Takip et, saati olan bir e, olan yok mu? Evler mi? Evler mi? Evler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 Evet, ya, hocam bu telefonu ya, yazıyor, Cuma'da ne yazıyor, o yüzden çıkarırsın. Cuma, çıkartalım. Ne yazıyor? Cuma'da yazıyor, kim yazıyor? Bir yazıyor hocam. Bir yazıyor, evet. Bir yazıyor. Bir ya <gülüyor> <gülüyor> आलास बोलता रहता है Evet. Eee evet. evet. Şu <gülüyor> Bu söyle kim Ne tamam, tamam, oldu bir şey geldi. Efendim, ders vermemiz gerekirse vekil olalım. Efendim, eee, bizim dergilerimizde adres var zaten. Bir de genci Akbul'un adresi var. Orada işleniyor. Oraya bildirirsiniz. Efendim, Herkese ders verebilir miyiz diye sorunuyor. İsteyene verebiliriz. İsteyeni mah bırakmak uygun olmaz. Beyleri yaptırmazsa sakın yapmak lazım. Beylerin yaptırmama hakkı yoktur. Eğer inat ediyorsa tabi ona kesermeden keskide şu pega peraverimizin tasisidir. Pegamstanlar öyle bu zaman haberleri de böyle bir dakika daha devam ediyor. 26. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Bu rahat. Şeyler sor. Hadi. Hocanın yanında. Bunlar sordum. Fark ibadetlerin kefareti evlatlar tarafından ödenebilir. Ödenebilir. Çünkü başıçağı yoksa. Yani teklemişmişler. Hatayı işlemişler. Cezayı çekecekler. Evlatları kurtarmak için gayret kartı serp ediyor. Son bak tüyüktür inşallah başlar. Son soru. <gülüyor> İyice bulunan numaralar hakkında. Bilgi verir misiniz? Yenilmesi caiz midir? Açık olarak. Alkol veya hayvansal yağ. Veya et yazılmıyor da, yazılmıyorsa numara veriliyor. Yiyelim mi? Yenmesi cahil mi? Bu şeye göre değişir. O madde neymiş? Yani İçine katılan madde neymiş? Hayfa katlatmışsa yenilmez. Domuz eti yağı varsa mi? Maddeye göre değişir yani. Gelatin. Gelatin. Gelatin hakkında Evet. ...tehizli özelliklerinden yapmıyoruz ve hayvani jelati. Jelati, şimdi şu bir kayda vardı. Bir madde kimyevi bir, bir maddelerine geçer, başka bir manada, madde haline dönüşürse... bu hükmü değişir, fenalleşebilir diye. Jelati'ndeki terefizyüzü, arkadaşlar bana anlattığına göre, şu ortaya koyuyor. Şerbetini yapmak için kemikleri topluyorlarmış, parıda kaynatıyorlarmış. kaynatıyormuş, ondan içinden şey çıkıyormuş, sonra bu işlemlerden geçip şerbetliyormuş, bu Şimdi işlemlerden geçip başka bir şey olduğu için iç iç sı haram olan mesela domuzun kemiğine girmisi için şayet girmisi de kemiğine, kesin kesin de değil girmiş kemiğine içtiği için hafif ayrı bir madde meydana gelmiş oluyorsan onun mahsuru olmaması gerekiyor çünkü başka bir madde çıkıyor diye kimyeli olarak evet şimdi şeyimizin şimdi toplantımızın İlali bölümüne geldik. kardeşimiz Sıvış Batı'ndan aşağıdaki Sıvış şey. Batı'ndan